Resulullah Amma Ba'd Bugün başlayacağımız kitabın ismi ehl Sünnetin Menneci Ve Cihadın Esasları Aslında bu kitabın Orjinal ismi Umde Diye hazırlık Cihada hazırlıkla ilgili yazılmış olan bir kitap ismi de El umde Şimdi bu kitap yazarı Şeyh Abdülkadir İbni Abdülaziz'e ait gerçek ismi Seyit İmam, Mısırlı bir alim, Afganistan'da kendisi aslen doktor, tıpçı, Mısır'ın tanınmış alimlerinden bir tanesi. İlk bu savaş sıralarında Afganistan'a gidip 10 yıl, 12 yıl gibi bir süre. Afganistan'da doktorluk yaptıktan sonra kendisi orada resmi müftü haline gelmişti bir dönem. Yani özellikle oradaki cihad eden gruplar, tüm ilmi ve şerai sorularını ona yöneltiyorlar. Çünkü ilimde gerçekten ayağı sağlam bir alim. Allah korusun, Allah esaretten kurtarsın. Daha sonra Afganistan'da yaşadığı bazı sorunlardan dolayı Yemen'e geçiş yapıyor. Yemen'e geçiş yaptığı zaman da Yemen hükümeti bunu yakalıyor ve Mısır'a teslim ediyor. Şu anda Mısır'da, Mısır'da hapishanede. Gerçi onları çıkarmaya yönelik devletin bazı pazarlıkları var ama bu zam şu dönemlerde çıkmış da olabilir. Allah'u alem. Yazın hala içerideydi yani. Şimdi Şeyh'in bu kitabı, Umde diye kitabı, bir de El Camii diye bir kitabı var. İki ciddik, 1100 sayfadan oluşan ilimlerle ilgili bilgi verdiği iki tane kitabı var. Şimdi bu kitaplar Arap dünyasında başlı başına suç teşkil ediyor. Mesela şu kitap, Arap dünyasında yakalanırsa başlı başına bir suç teşkil ediyor yani. Özel bir şey yapmana lüzum yok. Kitap başlı başına belli bir cezası var kitapların. Onun için gerçekten kalemi kuvvetli, ilmi derin, yazdıklarında da ne yazdığını bilen bir alim olması hesabıyla bu aynı zamanda İslam'ın zirvesi olan cihattan bahsetmesi hesabıyla bu kitabı okuyalım dedik. Giriş hutbesi yaptıktan sonra önünüzdeki kitaplarda, gerçi 2-3 kişide var sadece ama e, giriş hutbesi yaptıktan sonra yazar diyor ki Allah Teala'nın verdiği hükümden başkasına sapanlar ondan başka ilah edinmiş olurlar. Çünkü bu durumda emretme ve hüküm, hüküm vermede Allah Teala bilinmemiş olur. Allah Teala şöyle buyurur, hüküm sadece Allah'a aittir. O size kendisinden başkasına ibadet etmemenizi emretmiştir. Allah Teala'nın bu hakkını kim ondan başkasına verirse Allah'a denk ve benzer kabul etmiş olur. Bu ise açık küfürdür. Allah Teala şöyle buyurur. Öyle ki küfredenler Rabblerine, başkalarını denk tutuyorlar. Şimdi bir giriş yaptıktan sonra yazar bize İslam'ın esası olan cahiliye toplumuyla İslam toplumunu birbirinden ayıran bir meseleden bahsediyor. Hüküm sadece Allah'ındır diyor. İnül hukmu illallah. Bu yetkiyi Allah'tan başkasına veren insanlar Allah'a kendi uluhiyetinde denk koşmuş Allah şirk koşmuş insanlardır diyor. Ve burada bize örnek olarak da komünizm, sosyalizm, demokrasi ve benzeri kişilerin uydurduğu ve Allahu Teala'nın indirmediği beşeri bütün sistemler açık bir küfürdür. Birçok Müslüman ülkede egemen olan azgın yönetimler yeryüzünde Allah Teala'nın kulları üzerindeki ilahlık hakkına açık bir saldırı konumundadırlar. Allahu Teala gökte de yerde de ilah odur buyurmaktadır. Yani gökte ve yerde kendisine ibaret edilmesi gereken sadece O'dur. Allah'ın bu hakkına yapılan saldırıya Müslümanların karşı koymaları gerekir. Çünkü bu, ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, O da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kılar buyruğunun anlamı ve gereğidir. Bu karşı koymanın adı Allah yolunda cihattır. Şimdi yazar burada bize bazı grupları örnek verdi. İster komünistler olsun, ister demokratlar olsun, ister başka fikirler olsun. Allah'ın hükümleriyle insanları yönetmeyip de kendi yanlarından hükümlerle insanları yöneten insanlar sonuç olarak Allah'ın bir hakkında kendilerini denk gördükleri için bunlar tağutlardırlar, azgınlardırlar. Şimdi Müslümanların da Allah'ın dinine yardım etmeleri gerekir. İslam'ın en büyük özelliği, en açık ve görünür temeli olan Allah'ın indirdikleriyle hükmetme bir ülkede yoksa, burada Allah'ın dinine yapılabilecek olan yardım nedir? Buna karşı koyma müdahale etmedir. İşte bu müdahalenin adı yani Allah için, Allah'ın dini için, O'nun kelimesini yüceltmek için, yeryüzünde dinin esaslarını koruyabilmek için yapılan bu müdahalenin adı İslam'da nedir? Yapılan bu müdahalenin adı İslam'da ciyattır. Bu da neyin gereğidir? اِنْ تَنْصُرُ ve يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَخْلَامَكُمْ Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım edecektir ve ayaklarınızı sabit kılacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Şüphesiz Allah Teala'nın kullara ihtiyacı yoktur. Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyurur: Ey kullarım, bana zarar veremezsiniz ki bana zararınız dokunsun ve yarar veremezsiniz ki bana yararınız dokunsun. Yani Allah Azze ve Celle'nin insanlardan bir şey yok, insanlardan bir beklentisi yok, insanların kendisine bir fayda sağlayacağı da yok. Ne rızık veriyoruz ona? Ayet ki Zariyat suresinde dediği gibi, ne onu doyuruyoruz. Hepsi Allah'ın elindedir. Burada Allah'ın bizden istediği nedir? Kendimiz için yapmamız gereken. Yani cihad hem insanların dünyada hem de ahirette insanlara fayda sağladığından dolayı Allah Azze ve Celle bunu bizden istiyor. Dünya ahkamında cihat olmayan bir toplum zillet toplumudur. Kafa kaldıramayan bir toplum, tağutların ve firavunların altında ezilen, dün firavunun piramit yaptırırken taşları altında ezilen, bugünkü firavunların ağır vergilerinin altında ezilen insanların en büyük sıkıntısı Allah yolunda cihadı ne yapmalarıdır? Allah yolunda cihadı terk etmeleridir. Ki yani Allah Azze bize cihad edin derken hani kendi için değil yani onun gücü yetmiyor da yeryüzündekileri yeryüzünden silmeye bize işte gelin siz cihad edin bu yeryüzündeki belalardan beni kurtarın demiyor Allah Azze zaten o nedir? der? <gülüyor> metin çok kuvvetli çok kuvvetli olan Allah'tır öyle değil mi? O bir şeyi istediği zaman kendisine ol deyip de olu veren Allah'tır. Yerin ve göğün bütün melekutu kendi, kendi elinde olan Allah'tır. İstediği zaman istediğini evirip çevirebilen bir ilahtır. Fakat Allah azze ve celle bunu bizden istiyor. Teklif olarak bunu bizden istiyor. Bunun sebebi de nedir? Dediğimiz gibi hem dünya menfaatinde hakkıyla Allah'a ibadet edebilmek için yeryüzünde önce hakkıyla Allah'a ibadet eden bir devletin kurulması gerekir. Öyle değil mi? Bakın mesela bugün Birçok musibet, cemaatler var, davetçiler var, insanlara anlatıyorlar. İster e, Müslüman kendini zannedip insanları İslam'a çağıran olsun, ister tevhid ehli olsun cemaatlere bakın. Düzelme ferdidir. Yani bizim düzelttiğimiz insan sayısı tek tektir. Her gün biz bir tane düzeltirken bozulma ve ifsat nedir? Kitleseldir. Yani niye? Çünkü yönetim, küfür yönetimi olduğundan dolayı. Düzen, tağutî bir düzen olduğundan dolayı Çünkü kitle iletişim aracı onun elinde Radyoyu kullanıyor, televizyonu kullanıyor, eğitim kurumlarını kullanıyor Reklam panolarını kullanıyor, gazeteleri kullanıyor Yani insanlara ulaşabileceği bütün her şeyi kullanıyor Ve insanları ifsat ediyor, öyle değil mi? Yani o mesela diyelim bir reklam ya yayınlıyor İnsanların kalbine bir zehirli ok göndermeye Bir kadın reklamı mesela yayınlıyor Aynı gün içerisinde 6 milyon, 7 milyon insana şey gönderiyor Ok gönderiyor biz bir tane ayet öğreteceğiz bir tane adama, bir tane nurdan bir ok göndereceğiz. Biz ne yapıyoruz? Biz daha işte iki gün, üç gün, beş gün belki uğraşıyoruz. Bir tane adama ancak bir tane ayet okuyabiliyoruz. Nereye geliyor sonuç burada? Demek ki ferdi davetin başarıya ulaşması pek de kolay değildir. Ferdi davetin başarıya ulaşabilmesi için önce yeryüzünde hakkıyla Allah'a ibadet eden bir devletin kurulması mutlaka nedir? Mutlaka şarttır. Bakın Medine dönemine bir de Mekke dönemine. Mekke döneminde İslam'a giren insanların sayısı nedir? Davet olmasına rağmen, davet aşamasında olmalarına rağmen çok sınırlıdır İslam'a giren insanların sayısı. İşte adam der mesela hicrette yetmiş kişi vardı, şurada yüz kişi vardı. Yani sayı belli, kimin müslüman olduğu belli. Fakat Medine'ye geldikten sonra yani cihat başladıktan sonra bu rakam neyle ifade ediliyor? On binlerle ifade ediliyor. Çünkü artık Medine bir İslam devleti ve insanlar fevç fevç İslam dinine ne yapıyorlar? İnsanlar fevç fevç İslam dinine giriyorlar. Burada yani anlatmak istediğimiz şu, cihadı Allah bizden istediği zaman sırf hani benim dinime yardım edin, benim gücüm yoktur değil. Yani hem bizim dünya menfaatimiz için hem de ahirette yine Müslümanın menfaatine olduğundan dolayı cihat Müslümanın menfaatini olduğundan dolayı Allah Azze ve Celle bizden ne istiyor? Allah Azze ve Celle bizden cihadı istiyor. Ahiret menfaati nedir cihadın? Yani dünya menfaatini öğrendik. Yeryüzünde Allah'a ye ibadet eden bir devletin gerçekleşmesi ve Müslümanların zilletten, küçüklükten kurtulup izzete kavuşmaları. Cihattan başka bir yolla bu olmaz? Cihattan başka bir yolla bu gerçekleşmez. Cihadın dünya zararı nedir? Cihat terk edildiği zaman insanın başına gelecek olan zarar nedir? Bir hadisle kim açıklayacak bunu? Bir hadisle. Bir hadisle. İza tabaytu ve ahadtum aznab al-baqar ve teraktum al-cihat ve radiitum bil-dunya, sallat Allah la hatta ila dinikum. <gülüyor> Bi'a ya, alışverişi yaptığınız zaman, hayvanların peşine düştüğünüz zaman, dünyaya razı olup cihadı terk ettiğiniz zaman Allah sizin üzerinize öyle bir zillet musallat eder ki tekrar dininize dönene kadar Allah bu zilleti sizden çekip ne yapmaz. Allah bu zilleti sizden çekip almaz diyor Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Yine cihadın zıddı olan nedir? Dünya dünya şeyi cihadın zıddı insan ölüm korkusu ve dünya sevgisidir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bunu nasıl açıklıyor bir hadis-i Öyle bir zaman buyur abi. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, e, yırtıcı hayvanın kendi avına saldırdığı gibi bütün ülkeler size saldıracaklar, bütün insanlar size saldıracaklar. Sahabenin biri soruyor ya Resulallah diyor, o gün biz az olduğumuzdan dolayı mı bütün insanlar bize saldıracak? Hayır diyor Resulallah, o gün siz çoksunuz fakat suyun üzerindeki çerçöp gibi olacaksınız. Allah diyor düşmanlarınızın kalbinden sizin korkunuzu çekip alacak, sizin kalbinize de vehen diye bir hastalık yerleştirecek. Orada sahabeler soruyor, ''Vehen nedir ya Resulallah?'' ''Vehen hastalığı.'' O da diyor, dünya ve kerahiyetul mevkü.'' Dünya sevgisi ve ölüm korkusu. Böyle bir ümmet, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın bahsettiği gibi nedir? Peygamber aleyhissalâtu vesselâm'ın bahsettiği gibi, zillet ve küçüklük toplumudur. Ama cihad eden bir toplum da nedir? İzzet toplumudur. Sahabenin gidip de işte yeryüzünün en büyük imparatorlarından birine, Allah bizi buraya kulları, kulluğa kulluktan kurtarıp, Alemlerin Rabbi olan Allah'a kul yapmaya gönderdiği diyebilecek kadar onlara izzet veren, şeref veren, onları yokluk çöllerinden alıp dünyanın efendisi yapan neydi? Allah yolunda korkusuzca, pervasızca cihad etmeleriydi. Bu işin dünya kısmı. Ahiret kısmı da zaten kitabın içerisinde cihadın faziletlerini anlatırken alim değinecek. Ondan dolayı ben geçiyorum. Allah Teala bu dünyada bizi kafirlerle imtihan etmektedir imanında doğru olup cihat emrine sarılacak kişilerle, imanında yalancı olup bu emre katılmaktan kaçınacak olanları ortaya çıkarmak istemektedir. Allah-u Teala şöyle buyurur. Ey insanlar! Sabreder misiniz diye sizi birbirinizle sınarız. Rabbin her şeyi görür. Andolsun ki sizi içinizden cihada çıkaranları ve sabredenleri meydana çıkarana ve haberlerinizi açıklayana kadar deneyeceğiz. Allah-u Teala kafirleri bir anda yok etmeye kadirdir. Çünkü o ol deyince her şey anında olu verir. Cihadı emre, er emretmekten amacı bizim imanımızdaki samimiyetimizi ölçmektir. Şimdi burada biliyorsunuz Allah Azze ve Kur'an-ı Kerim'de yazar bir iki tane ayet de vermiş burada. Yani Allah sizden cihad edenlerle sabredenleri açığa çıkarmadan siz Allah sizden cihad edenlerle sabredenleri açığa çıkarmadan cennete gideceğinizi mi zannettiniz diyor Allah. Yoksa insanlar diyor ve insanlar iman ettik dedikten sonra sınava tabi tutulmadan bırakılı verileceklerini mi zannettiler? Yani sonuçta bir imtihan gerçekleşecek. Şimdi bu imtihandan bir tanesi de işte yazar buna örnek olarak şey veriyor. İmtihandan bir tanesi de Allah azze ve celle'nin bizi kafirlerle imtihan etmesidir. Zaten getirdiği ayet kimler diyor ya Sabreder misiniz diye, sizi birbirinizle imtihan ederiz. Yani insanlar birbirine sabreder mi diye, Allah bizi birbirimizle imtihan eder. Müslümanları da kimle imtihan ediyor Allah? Müslümanları da kafirlerle imtihan ediyor. Cihad nedir? Cihad müminlerle münafıkların birbirinden ayrıldığı, imanında samimi olan insanların, imanında samimi olmayan insanlarla birbirinden ayrıldığı ve açığa çıktığı yer cihattır. Ondan dolayı Allah bizi kafirlerle ne yapıyor? Allah bizi kafirlerle imtihan ediyor. Yine bir ayet getirmiş, savaşta inkar edenlerle karşılaştığınızda boyunlarını vurun. Nihayet onları iyice vurup sindirince, bağı sıkıca bağlayın, esir alın. Savaş sona erince onları ya karşılıksız ya da fidye ile salıverin. Allah dilemiş olsaydı onlardan başka türlü intikam alabilirdi. Bunun böyle olması kiminizi kiminizle denemek içindir. Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah kendi yolunda öldürülenlerin işlerini boşa çıkarmaz. Bu ayet kelimede yine dikkat ederseniz Allah işte bizim biraz önce anlattığımız noktaya ayet-i de zaten var. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Allah isteseydi o kafirlerden başka türlü imtikam alabilirdi. Fakat ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Fakat Allah Azze ve Celle sizi birbirinizle deniyor, sizi birbirinizle sanıyor diye. Demek ki şöyle bir nokta yani burada iki tane noktayı aklınıza iyice yerleştirmemiz lazım. Birinci nokta Allah Azze ve Celle eğer bizden cihad-ı emir istiyorsa bu cihad... Yani Allah azze ve celle'nin yok etmeye gücü yetmediğinden dolayı değildir. Bizim dünyada izzetli bir hayat yaşamamızdan dolayı Allah azze ve celle bizden ne istiyor? Bizden cihat istiyor. İkinci nokta Allah azze ve celle mutlaka insanı bir şekilde imtihan edecektir. İmtihan kaçınılmazdır. İnsan ne yaparsa yapsın imanındaki samimiyetin göstergesi olarak Allah tarafından imtihana tabi tutulacaktır. Müslümanın imtihanının bir çeşidi de nedir? Allah'ın bizi kafirlerle imtihan etmesidir. Bu da nedir? Bu da cihattır. Allah bize kafirlerle cihat etmeyi emrediyor. Bu da bizim demek ki imandaki imtihanımızdır. Hak uğrunda cihat eden ancak kendisi için cihat etmiş olur. Şüphesiz Allah alemlerden müstahendir. Yani yaptığınız cihat diyor Allah, sizin için olan cihattır. Kendiniz içindir. Allah nedir? Allah'ın alemlerden müstahendir. Kimseye ihtiyacı yoktur. Bu gerçek hepimizi şu soruyla yüz yüze getirmektedir. Bizler bu şekilde zayıf, bölünmüş ve çaresiz bir durumdayken cihat görevini nasıl yerine getirebiliriz? Allah Teala bu soruya şöyle cevap vermektedir. Allah'a ve Resulüne itaat edin. çekişmiş Çekişmeyin. Yoksa korkar, başarısızlığa düşerseniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin. Doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir. Şimdi yazar diyor ki aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Biz güçsüz, zayıf Müslümanlar olaraktan Nasıl cihat edeceğiz? Yani paramparça olmuş vaziyetteyiz, nasıl cihat görevimizi ifade edeceğiz diyor. Yazar bize şu ayeti getiriyor. Allah ve Rasulüne itaat edip çekişmeyin. Kendi aranızda ayrılığa düşmeyin. Yoksa korkar, başarısızlığa uğrar ve gücünüzle dağılır gider. Sabredin, doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir. Yani birinci nokta demek istiyor. Cihat etmeden önce bir gücümüzü ne yapmamız lazım? Müslümanların gücünü birleştirmesi lazım. Tabi bu ayeti işte bazı sapıkların kullandığı gibi gücümüzü birleştirelimden kasıt, kim olursan ol gel, nerede olursa ol gel, itikadın ne olursa olsun gel. Böyle bir güç birleştirme değil. Özellikle tevhid üzerinde, tevhid esasları üzerinde birleşebilecek olan insanların kendi güç ve kuvvetlerini ne yapmaları lazım? Kendi güç ve kuvvetlerini birleştirmeleri lazım. Bu olmazsa da yeryüzünde umumi cihadın gerçekleşmesi hiçbir şekilde ne olamaz mümkün olamaz. Şimdi bir de siz dağınık halde durduğunuz zaman, paramparça olduğunuz zaman veya bir bayrağın altında cihat, şimdi biri diyor ki ben kalemle cihat ediyorum, yani tev'id ehlinden bahsediyorum. Biri diyor ki ben kitapla cihat ediyorum, biri diyor ki ben davetle cihat ediyorum, biri diyor, ben, biri diyor ben efendim ben kendi kendime ben kimseye bağlı kalamam, biri diyor bilmem şöyle, biri diyor bilmem böyle. Eğer Müslümanlar kendi güçlerini belli bir bayrak altında birleştirmezlerse, Müslümanların durumu neye benzer? Tekli tekli kibri çöpüne benzer. Her önüne gelen gibi yani bir çocuğun eline dahi verseniz kibrit kabını, tek tek çöplerini çok rahat kırabilir. Fakat 40 taneyi birleştirip çocuğun eline verdiğiniz zaman 40 taneyi birden kırmak çok zordur. Veya işte çöpleri düşünün, tek tek çok rahat kırılır. Fakat yan yana getirin, bir demet halinde bunları kırmak ne değildir? Bunları kırmak mümkün değildir. İşte Müslümanlar da bu şekilde, çünkü küfür tek millet haline gelmiş. Bakın! Siyasi amaçları farklı olabilir, ekonomik çıkarları farklı olabilir. Birbirlerine karşı kin duyabilirler, kalpleri paramparça parça olabilir. Fakat İslam'a karşı yaptıkları düşmanlıkta küfür global bir savaş yapıyor. Yani İslam dedim mi, Müslümanlar dedim mi, adamlar dünyanın dört bir tarafında birleşiyorlar, dört bir tarafında Müslümanlara saldırmak için bir araya geliyorlar. Ne oldu abi? <gülüyor> He, pardon, ben bir şey mi oldu zannettim? Dünyanın dört bir tarafında Müslümanlara karşı ne yapıyorlar? Müslümanlara karşı bir saldırı haline geçiyorlar. Müslümanların da bu saldırılara karşı koyabilmeleri için aynı şekilde tevhid esasları üzerinde birleşebilen Müslümanların bunlara karşı ne yapması lazım? Bunlara karşı bir birlik halinde savaşması lazım ki bu savaşa karşı ne yapabilsinler? Karşı koyabilsinler. Şimdi mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cihat anında bakın adamın biri geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şeyinden çekiyor işte, elbisesinden çekiyor, ''Adaletli ol ey Muhammed'' diyor. Yani bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu sözü söylenmesi, bu küfürdür yani, ''Adaletli ol ey Muhammed'' ne demek? Peygamberin adaletli oluşu Allah tarafından tescillidir. Böyle olunca dahi Peygamberimiz insanları öldürmüyor. Hatta çok ilginç bir nokta var, tabii diğer yani genelde mezhep imamları bunu kabul etmiyorlar, İmam-ı e kabul ediyor. Tirmizgideki bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, hartta eller kesilmez.'' Harpte eller kesilmez. Dediğim gibi genel alimler bunu kabul etmezse, İmam özâi bununla fetva veriyor. Yani harp esnasında biri hırsızlık yaparsa, bu adamın eli kesilmez. Niye? Olabilir ki bu adam elinin kesilmesinin korkusundan bizim safımızdan kaçar, kafirlerin safına gider. Yani peygamber aleyhisselatü vesselamın genel uygulamalarına bakın, hep cihat anında, savaş anında sayıyı çoğaltmaya çalışıyor. Yani safı karabalık göstermeye. Mesela işte Mekke'yi fethetmeye gittikleri zaman. Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor, 3-5-3-5 ateş yakın. Ne için ya? Bu ne siyasetidir? Sayıyı fazla gösterme siyasetidir. Öyle değil mi? Sayıyı fazla gösterme siyasetidir. Hatta bu noktada mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam münafıklara dahi cihat esnasında yaptıkları bazı sıkıntılarda ne diyorum, Muhammed kendi ashabını öldürdü demesinler diye Peygamber aleyhissalatü vesselam çok yerde münafıkları öldürmüyor. Niye? Çünkü cihat esnasında ciddi manada sayıya ihtiyaç vardır. Yani zafer Allah'ın yardımıyla gelir. <gülüyor> Allah yardım etmediği müddetçe zafer gerçekleşemez. Fakat bu zaferin gerçekleşebilmesi için dünyalık sebeplerin de yerine gelmesi lazımdır. Dünyalık sebepler yerine gelmezse eğer ne olmaz? Bu Allah'ın yardımı da aynı şekilde gelmez. Yani sen işte bir sonraki ayette yani insanlar safları birleştirip aradaki çekişmeleri öldürdükten sonra bu defa ne geliyor? Onlara, düşmanlara karşı gücünüzün yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen altlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanını ve sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği kimseleri korkutursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız size eksiksiz ödenir, siz asla haksızlığa uğratılmazsınız. İbn-i şöyle der, cihata güç getirilmediği zaman onun için kuvvet ve savaş atları hazırlanmak gerekir. Çünkü vacibin ancak kendisiyle yapılabildiği şey de vaciptir. Burada bu defa ikinci noktayı bize yazar ne olarak veriyor? Hazırlık aşaması ve aiddülehum nistatatun min kuvve yani o kafirlere gücünüzün yettiği kadarına yapın kuvvet hazırlayın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu hadis bu ayeti nasıl tefsir ediyor bilen var mı bu ayeti Peygamberimizin nasıl tefsir ettiğini bilen var mı içinizde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslümde Okbay İbn Amir'in hadisinde diyor ki ela al kuvvet almiu elainn al kuvvet almiu elainn al kuvvet dikkat edin hazırlık yani buradaki hazırlık yapın nedir? Atıcılıktır. Dikkat edin hazırlık burada atıcılıktır. Dikkat edin buradaki kuvvet hazırlayından kasıt nedir? Buradaki kuvvet hazırlayından kasıt atıcılıktır diyor Peygamber. Ok atma meselesi var ya, yani niye söylüyorum bunu? Cihada hazırlık yapıyorum diye işte kendi kendini avutan, ondan sonra sadece işte milleti toplayıp haftada bir ders yapan, bununla da efendim ben cihada hazırlık yapıyorum. Hazırlık yaptığını zanneden ve bunun dışında hiçbir şey yapmayan bir insan kendi kendine ne yapıyor? Kendi kendine imkanı varsa da buna kendi kendine kandırıyor demektir. İşte efendim asıl düşmana karşı bir savaşacağız. Asıl düşman neredeymiş? Asıl düşman yanı başımızdaymış. İşte ondan sonra yani falan filan. 20-25 yıldır adam asıl düşmana karşı savaşacak, bir türlü asıl düşmana karşı savaşacak seviyeye gelemediler. Bunun sebebi de insanlar sadık olmayınca davetlerinde Allah Azze ve Celle de bir türlü bir, bir araya gelmelerini, bir şeyler yapmalarına müsaade etmiyor zaten. Yani sadık olan insanlara ancak Allah bunu nasip, ede, nasip eder. İkinci nokta da bu ayette çok önemli bir nokta var. Bu ayetin orjinalinde Allah Azze ve Celle diyor ki, kafirlere karşı savaş atları hazırlayın. Ve bunu ifade ederken de diyor ki, تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ Onunla kendi düşmanlarınızı ve Allah düşmanlarını korkutasınız diye. Şimdi korkutasınız kelimesini Allah azze ve celle irhabi olarak kullanıyor. Turhibune diyor, turhibune. Şimdi turhibune kelimesi Arapçada kökü erhebeden geliyor. Erhebenin manası da korkutmak, ürkütmek. Aynı zamanda Arapçada teröristin manası da irhabi. Yani dikkat ederseniz aynı kökten geliyor. Hani erhebe öbür taraftan da irhabi. Yani şeye nispet ediliyor. Şimdi böyle olunca da ne olmuş oluyor? Hani bazıları diyorlar ya İslam dininde terörizm yoktur, İslam dininde terörizlik yoktur. İslam dininde terörizlik yoktur. yoktur değil, İslam dininde terörizm yoktur diyen adam küfre girer. Bu ayeti gördükten sonra adam küfre girer. Sebep nedir? Çünkü Allah Azze ve Celle bize emrediyor. Yani kafirleri korkutmak için diyor bak, atlar hazırlamanızın sebebi, işte kafirlere karşı kuvvet hazırlamanızın sebebi nedir? Onlara karşı kuvvet hazırlamanızın sebebi onları korkutmak içindir. Korkutmak ürkütmek de teröristin manasıdır ve işin ayrı bir yanı var. Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de kullanmış olduğu erhebe turhibu ya erhebe yurhibu irhaben yani onları korkutasınız diye kullandığı fiilin köküyle bugün Arapçada teröristin karşılığı aynıdır, irhabidir. Yani Allah böyle rezil etmiş aynı zamanda bunları. Kur'an-ı Kerim'in bu kavramını ne yapıyorlar? Kur'an-ı Kerim'in bu kavramını kullanıyorlar. Ondan dolayı biri çıkıp da işte efendim İslam'da terörizm yoktur, işte efendim İslam'da İslam'da terörizm yoktur'dan kasıt kafirleri korkutmak, ürkütmek bunun için bir şeyler yapmaksa bu yalandır. İslam'da terörizm vardır ve Allah kafirleri korkutmamızı bize emrediyor. Yok eğer İslam'da terörizmden kasıt durduk yere insanları öldürmek, işte insanların malına arzına saldırıda bulunmaktan terörizmden kasıt buysa İslam'da ve hiçbir dinde bu yoktur. Öyle değil mi? Biz bunu kabul etmiyoruz. İslam'da böyle bir şey söz konusu değildir. Ama yani durduk yere hiçbir şey yapmayan işte Yerinde duran Müslüman olan insanların kanını akıtmak, bunlara saldırıda bulunmak. Eğer terörizmden kasıt buysa biz de bunu kabul etmiyoruz, öyle değil mi? Fakat eğer terörizmden kasıt kafirleri korkutmak, ürkütmek, psikolojilerini bozmak için bazı eylemler yapmak. Eğer terörizmden kasıt budursa İslam'da bu yoktur diyemezler, bizim dinimizde bu yoktur desinler. Çünkü Allah Azze ve Celle bunu ne yapıyor? Bunu emrediyor ve emrettiği zaman da kuvvet hazırlayın diyor bundaki illeti de bundaki sebebi de neye bağlıyor? Kafirleri korkutmak ve ürkütmeye ne yapıyor? Kafirleri korkutmak ve ürkütmeye bağlıyor ve bu sadece bu ayet değil. Ya ayu ennebi yucahidul munaafike yucahidul kuffara ve'l munaafiqina ve ogluz aleyhim ey nebi kafirlere ve münafıklara karşı savaş ve onlara karşı şiddetli oluyor Allah. Onlara karşı sert ol. Ya ayu'llezine amenu katilu'llezine yalunukum min'el kuffar ve yecidu fikum Ey iman edenler! Yanı başınızdaki kafirlerle savaşın ve sizde sertlik bulsunlar diyor Allah. Sizde böyle tabiatınızda bir sertlik bulsunlar. Allah Azze ve Celle ne diyor Peygamber'e? فَشَرِّتْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَرُونَ Öyle bir hale getir ki onları diyor, öyle bir savaş ki arkadan gelenler ibret alsınlar diyor. Yani hani böyle e, rastgele sallama sallamayan, öyle bir ibretlik hale getir ki onları, Öyle bir şekilde savaş ki, geriden gelenler bununla ne yapsınlar? Geriden gelenler bundan ibret alsınlar. Şimdi alim diyor ki, bu durumda yukarıdaki sorunun cevabı, cihat görevini yerine getirmek için ona hazırlık yapmak gerektiğidir. Bu hazırlığın müminleri münafıklardan ayıran bir ölçü olduğunu Allah şöyle belirtmektedir. Eğer onlar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette bunun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların davranışlarını çirkin gördü ve onları geri koydu. Oturanlarla beraber oturun denildi. Şimdi cihat müminlerle münafıkların arasını ayırdığı gibi cihada yapılan hazırlık da müminlerle münafıkların arasını ayıran nedir? Müminlerle münafıkların arasını ayıran bir noktadır. Çünkü Allah azze ve celle diyor ki: "Ve aradul khuruc le a'ddu Eğer onlar gerçekten cihada çıkmak isteselerdi cihada hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların yaptıklarını beğenmediğinden dolayı ve lakin karihu Allahum فَثَبَّتَهُمْ Onları alıkoydu, cihada çıkmaktan alıkoydu. وَقِي لَقْعُدُوا مَعَ الْقَعِدِينَ Ve onlara dedi, geride kalan, oturanlarla beraber siz de oturun. Demek ki sadece cihad etmek, sadece cihad etmek müminlerle münafıkları birbirinden ayırmaz. Aynı zamanda cihada yapılacak olan imani, bedeni, ilmi, maddi, silahsal anlamda yapılan bütün hazırlıklar da münafıklarla müminleri birbirinden ayıran özelliktir. Yani Diyelim cihad etmeye imkan olmayan bir orta, ortam var. Yani işte kuvvetsizlik veya sıkıntı döneminde. Adamlar eğer cihad etmiyor kimse, biz bunlara niye cihad etmiyorsunuz diyoruz. Misal adam diyor hep herkesin ortak şey Yani cihad farzdır. Yani namaz gibi, oruç gibi cihad bir farzdır. Niye bunu yerine getirmiyorsun? Adam mesela diyor ki imkanımız yok. Şimdi biz burada bunun doğru mu olup yalan mı olduğunu nereden anlayacağız? Biz burada bunun doğru mu olup yalan mı olduğunu Yapmış olduğu hazırlıktan. Çünkü Allah bize böyle bir ölçü koymuş. Eğer onlar cihada çıkmayı gerçekten isteselerdi, ona ön hazırlık ne yaparlardı? Ona ön bir hazırlık yaparlardı diye. Cihadın yolu cihada iman eden, başkalarını ona teşvik eden ve onun için en güzel şekilde hazırlık yapan müminlerden bir cemaat oluşturmakla başlar. Resulullah şöyle buyurur. Allah'ın bana emrettiği beş şeyi ben de semre emrediyorum. Cemaat, dinlemek, itaat etmek, hicret ve cihat. Allah-u Teala şöyle buyurur. Müminleri savaşa teşvik et. Şimdi tabii burada yazar yani işleyeceği bir güzel bir konunun e, güzel bir noktaya değiniyor burada. Şimdi cihat edelim de kimle cihat edeceğiz? Yani cihat etmek güzel bir şey de işte efendim hadi cihad edelim, tamam. Cihad Allah'ın emri, cihadın fazileti bu, şehidin fazileti bu. Adam anlat, anlat, anlat. Ciller doldur da kiminle cihad edeceğiz? Yani bir, bir cihad yapmamız gerekiyor ama bu cihadın ya gerçekleşebilmesi için önce bir cemaatin oluşturulması şarttır. Cemaat olmadan cihad kesinlikle ne olmaz? Cemaat olmadan cihad olmaz ve burada Peygamber aleyhissalatu vesselamın <gülüyor> ben Allah'ın bana emretmiş olduğu beş şeyi ben de size emrediyorum. Demek ki bu Sadece bu cemaatleşmeye yönelik hadisler, işte efendim birleşmeye yönelik hadisler, sadece Resulullah'ın bize hadisleri değil. Aynı zamanda Allah da bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a emretmiş. Öyle mi? Birincisi ney? Birinci cemaat. Yani her işin başı cemaatleşmek. Tabi bu cemaat olmadan önce, önce daha önce konunun başında dediğimiz gibi tevhid esasları üzerinde birleşebilen, tevhidi olan ney? Tevhidi olan bir cemaat. Dinlemek, söz dinlemek, itaat etmek, Hicret ve cihat. Yani cemaat aşaması oluştuktan sonra dinlemek ve itaat etmek gelir. Emirleri dinlemek ve o emirlere itaat etmek. Bunlar da dört dörtlük yerine geldi mi zaten otomatikmen hicret gerçekleşir ve hicretin ardından ne gerçekleşir ve hicretin ardından da cihat gerçekleşir. Hadisteki sıralama da gerçekten nedir? Hadisteki sıralama da gerçekten önemlidir. Demek ki o zaman, yani biz cemaat cihat dediğimiz zaman cihatın mutlaka bir ön safhasının bulunması gerekir. Bunun da ismi nedir? Bunun da ismi cemaattir. Bu bahsetmiş olduğumuz cemaat da yani böyle işte efendim sadece dediğimiz gibi haftada bir gün oturup ders yapan insanlar değil. Sürekli kendilerine bunu derdeden eden. Yani hani kendimizi kulluğa kulluktan kurtardık da insanları kulluğa kulluktan nasıl kurtarıp alemlerin Rabbi olan Allah'a sadece kul yapıp insanları diğer dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine diğer dinlerin darlığından İslam'ın güzelliğine nasıl Çekebiliriz, nasıl kurtarabiliriz diye. Sürekli hedeflerinde bu olan insanlar, sürekli buna endeksli yaşayan insanlar, cemaatleştikleri zaman zaten haftada bir gün oturup ders yapmakla ne yapmazlar? Yetinmezler. Şimdi karşımızdaki kafir, sadece haftada bir gün kendi elemanlarını toplayıp, Onlara ders yapıp geçseydi, biz de haftada bir gün insanlara ders yapmakla biz de onlara karşı mücadele ettiğimizi iddia edebilirdik. Fakat kafir bize hem maddi savaşlaşmış, hem manevi savaşlaşmış, hem psikolojik savaşlaşmış. Her taraftan bize saldırıyor, hem silahla bize saldırıyor. Böyle bir ortamda haftalık dersler kendini kandırmadan öteye geçmiyor. Zaten yıllarca devam eden haftalık derslerden sonra iman da belli bir yerden sonra bakıyor bir şey yok. Yani adam hep ders der, dön dolan başa gel, dön dolan başa gel, dön dolan başa gel. Bir yerde zaten bağlar kopmaya başlıyor. Önce işte efendim ya valla bunlar doğrudur fakat işte artık ben yapamıyorum bizden geçti dönemi başlıyor. Ondan sonra belli bir süre sonra mürtetlik dönemi başlıyor bu defa. Efendim ya biz de çok bunları söyledik, bunlar boş işler. Kim bunlarla nereye gelmiş ki, siz de nereye gelesiniz? Bunların sebebi de cemaatleşme esnasında ciddi bir teşkilatın söz konusu olmamasıdır. Yani insanlara sadece işte teşkilat bilincinin, insanlara toplanma bilincinin, insanlara hareket bilincinin, insanlara saldırı bilincinin verilmemesinden kaynaklanan ne vardır? Bunlar verilmediğinden dolayı sadece kuru bir cemaat. yani Gerçekten lugat manasında kalıyor cemaatleşme. Cemaatin manası nedir? Belli bir şey üzerinde toplanan insanlar demektir. Öyle değil mi? Cema. Bir araya gelip toplanan insanlar. Gerçekten belli bir süre geçtikten sonra artık cemaatin manası neye dönüşüyor? Cemaatin manası sadece haftada bir gün bir evde toplanan insanların ismi cemaat olmuş oluyor. Bahsettiğimiz cemaat böyle bir cemaat değildir. Bahsetmiş olduğumuz cemaat tevhid esasları üzerinde birleşip, Kafirin açmış olduğu savaşın modeli gibi kafire karşı her yönden savaş açan ve ciddi manada teşkilatlanan insan yetiştiren yani insan yetiştiren bir kurum haline gelirse bunun adı nedir? Bunun adı cemaattir. Daha sonra dinlemek ve itaat etmek. Yani mesela hepimizin ciddi sıkıntı yaşamış olduğu nokta nedir? Dinlemek ve dinlediğimize itaat etmek. Zaten cemaat eğer şey olmazsa dinlemek ve itaat olmazsa o cemaatin ismini olmaz o cemaatin ismi cemaat olmaz. Ve itaatla ilgili biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatu Vesselam emirler noktasında men ata'ani faqad Allah ve men asani faqad Allah Bana itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden Allah'a isyan etmiştir. Veman aitâ al-amirâ fadâ fakad aitâni veman asal-amirâ Kim emire itaat ederse bana itaat etmiştir. Kim de emirine isyan ederse bana isyan etmiştir. Diyerekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam önce Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizden mutlaka bir emire bağlanmamızı istiyor. Öyle değil mi? Zaten cemaat emirsiz ve itaatsız cemaat olmaz. Hadislerde genelde Resulullah bizden bir emir istiyor. Üç kişi dahi olsak, iki kişi dahi olsak birimizi başımıza ne yapacağız? Emir yapmaya yönelik teşvik eden hadisler var. Emir yapıldıktan sonra bu imare, bu emirlik, kuru kuruya olan bir emirlik olmayacak. Her şey der. Aynı sahabenin Vesselam'a biat ettiği gibi darlıkta, zorlukta, sıkıntıda, rahatlıkta, her halükarda ne yapmak? Başımıza getirdiğimiz emire itaat etmek zorundayız. Bu da gerçekleştikten sonra yani bu mesela Resulullah bu defa bununla hangi bilinçle özleştiğini bize öğretiyor. Yani emire itaat eden bana itaat eder diyor. Emrine isyan edenle bana isyan eder. Tabi bu emire itaatın bir ölçüsü vardır öyle değil mi? Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerde emire itaatın ölçüsü masiyeti emretmediği, günahı emretmediği müddetçe emire itaat etmek nedir? Emire itaat etmek gereklidir. Şimdi mesela biz normal İslam toplumu olaraktan eğer bir şeyler yapmak istiyorsak çok basit meselelerde dahi anlatabiliyor muyum? Eğer bize gelen bir emre karşı biz itaatsizlik yapıyorsak çok basit meselelerde yapılan itaatsizlik gelecek büyük meselelerde yapılacak itaatsizliklerin habercisidir. Çünkü insanın bugünü yarının habercisidir. İnsanın bugün yaptığı tutum ve davranış yarın sergileyeceği tutum ve davranışın habercisidir. Eğer biz başımızda yani daha rahatlık anındayken çok basit meselelerde üzerimize düşeni yerine getirmiyorsak, yarın büyük meselelerde üzerimize düşeni hiçbir şekilde yerine getiremeyiz. Ve bu bir mesuliyettir. Yani eğer biz birilerini kendimize emir olarak kabul etmişsek ve aynı zamanda bunların işte söylediklerini çok affedersiniz ama böyle hiç takmadan, he he deyip de başka tarafa atarak hareket ediyorsak bu Allah katında bir vebaldir. Müslüman dürüsttür, öyle değil mi? Ya birini kendine hiç emir olarak kabul etmez, yani yok efendim sen kimsin der o da kendine birini emir kabul ediyorsa veya birileriyle beraber hareket ediyorsa her söylediği söylenileni ne yapar? Her söylenileni yerine getirir, içerisinde günah olmadığı müddetçe. Böyle mesela bakın, Allah Azze ve Celle bir grup insanlara diyor ki namazı kılın, zekatı verin ve cihadı bırakın. Yani elinizi bir çekin, önce namazı kılın, zekatı verin. Bu adamlar ne diyorlar? Yok ya Rabbi sen bize cihadı ver. Ya sen bize cihadı yaz diyorlar. İlla ki biz savaşacağız diyorlar. Bak, Asıl merhale aşamasında Allah'ın kendilerine emretmiş olduğu mesele nedir? Namazınızı kılın, zekatınızı verin. Bunlar emre itaatsızlık ediyorlar. Yok efendim diyorlar, bize illaki cihadı yaz. Ne zaman ki diyor biz onlara cihadı farz kıldık, Allah'ım keşke biraz daha erteleseydin dediler. Bak zamanda kendilerine emredileni yerine getirmeyen insanlar, başka bir emir ileride gelecek olan büyük emre karşı yine itaatsizlik etmek durumundadırlar. Çünkü bugün yapmış olduğumuz işte selkesçilikler, bugün yapmış olduğumuz başıboşluklar, bugün yapmış olduğumuz ben benim anlayışı, bugün yani sergilediğimiz, sergilediğimiz işte efendim ben benim. Yani ben kendimi millete kafa sallayıp he he deyip de kendi kafamıza göre yine kendi kafamıza eseni yapmak hem Allah katında bu bir günahtır. Yani bu insanın dürüst olmadığının göstergesidir. Bu Allah katında bir, bir günahtır. Hem de bu ile şimdi biz belki diyoruz ya işte bu ne bu bunlar bir şey mi? Asıl meselelerde biz zaten kendimizi göstereceğiz. Allah Kur'an'ın içerisinde böyle bir şey kabul etmiyor. Yani gününde üstüne düşeni yerine getirmeyen insanlar ileride gereken büyük meselelerde yine nedirler? Lakayıttırlar, yine bir şey yapamazlar. Ondan dolayı cemaatin cemaatleşmesi cemaatleşmesi için ona cemaat denilebilmesi için başında bir emir ve bu emire Allah'ın şere hudutları hududları içerisinde itaat ediliyor ise eğer bunun adı nedir? Bunun adı cemaattir. Yoksa herkesin kendi kafasına göre yaşadığı yer buna ne denmez? Buna cemaat denmez. Daha sonra tabi cemaatleşme gerçekleşirse otomatikmen kafirler Müslümanlara baskı yapmaya başlayacaktır. Yani cemaatleşme dediğimiz esaslar üzerine. Şimdi kafir mesela bakın adamın sayısı işte diyelim adam gidiyor, bir hafta şurada ders yapıyor elli kişi, bir hafta burada ders yapıyor yüz kişi. Efendim Türkiye'nin dört bir tarafına gidiyor adam. Bakıyorsun kafirin hiç umurunda değil. Ne bakıyor, ne soruyor, ne... Hiç umurunda değil adamın. Niye? Teşkilat yok çünkü adamda. Öyle değil mi? Teşkilat olmadığı zaman kafir korkmaz. Yani adam baktığı zaman burada emir komuta var mı? Burada emir komuta yok. Emir komuta olmayan yerden kafir korkmaz. Çünkü emir komuta olmayan yerde herkes emirdir. Herkesin emir olduğu yerde de hiçbir şey yapılmaz. Herkesin fikrinin olduğu, herkesin sözünün geçerli olduğu yerde de hiçbir şey ne olmaz, hiçbir şey yerine gelmez. Ama bakın öbür tarafta 10-15 tane genç bir araya geliyor, bir düzen vardır aralarında, Kafir pat, oradan buradan bütün protöktörleri yapmaya başlıyor. Aman bunlar ne yapıyorlar, aman bunlar nereye giriyorlar, aman bunlar nereden çıkıyorlar diye. Sebebi nedir bunun? Sebebi de kafir şunu çok iyi biliyor, bir şeyin gerçekleşebileceği yer, İçinde emir ve komutanın olduğu, insanların şerayi hudutlar içinde birbirlerine bağlı oldukları yerde bir şey gerçekleşebilir. Böyle bir topluluk işte dediğim özelliklere sahip cemaat gerçekleşirse, kafir yavaş yavaş baskı yapmaya başlayacaktır. İşte efendim adamlarını almaya başlayacaktır. İşte izlemeye başlayacaktır. Sağdan soldan şuradan buradan dayatmaya başlayacaktır. Bu da Müslümanlara icrete itecektir. Yani bu baskılar Müslümanları ne yapacaktır? Hicrete itecektir. Bu hicret illa ki buradan kalkıp <gülüyor> bu hicret <gülüyor> illa buradan kalkıp işte efendim Habeşistan'a gitmek değil veya bir mahalle hicreti olabilir, bir şey hicreti olabilir, bir semt hicreti olabilir. Yani Müslümanlar yerlerinden hareket edip bir şeyler kaybettikleri zaman icretle beraber anadan, babadan, yardan, memleketten işte ne bileyim maldan insan olduğu zaman kafirlere otomatik olarak kin iyice artacaktır. Öyle mi? Bunlar hep birbirine paralel gelişen şeyler. Kafirlere karşı kin otomatikmen artacaktır. Bu kinle iman birleşince, yukarıdan da Allah'ın emri gelince bunlara karşı savaşın diye o zaman artık cihat ne olacaktır? Cihat kaçınılmaz olacaktır. Demek ki bu hadisteki aşamalar nelerdir? Önce tevhid esasları üzerine cemaatleşmek, sonra cemaatin içindeki emir ve yöneticilere işitmek ve itaat etmek, öyle mi? Bu itaat gerçekleştikten sonra otomatikmen dediğimiz gibi teşkilat olacaktır. Teşkilattan kafir korkacaktır, baskı yapacaktır. Ve peşine Peygamberimizin emrettiği hicret mutlaka bir şekilde... Yani burada hicreti illaki böyle beden olarak bir yerden bireye ayrılma olarak anlamayın. İnsanın bir şeyler kaybetmesi, bir şeylerden olması demektir. Bu anadan olabilir, babadan olabilir, içeri olabilir. Bu hicret gerçekleştikten sonra içimizdeki iman, kafirlere karşı zaten iman kini gerektiriyor, öyle değil mi? Allah için sevmek, Allah için buğz etmek imanın nedir? Kemale ulaştığı noktadır. Bu nokta, aynı zamanda pratik olarak bir de kinle birleşince, bir şeyler çekince insan artık ne olacaktır? Allah da cihada emredince cihat kaçınılmaz hale gelecektir. Cihada hazırlık iki çeşittir. Maddi hazırlık ve imani hazırlık, yani cihada hazırlık yapabilmemiz için iki hazırlık çeşidi vardır. Haz maddi hazırlık bir de imani hazırlık. Maddi hazırlık nedir? Nicelik, yani sayı boyutunda hazırlıktır. İki bölüm halinde ele alınır. Bunlardan ilki cemaati oluşturmak, onun yönetimi ve bireylerin ilişkilerini düzenlemekle ilg ilgili izlenecek şer'i yolu belirtir. Diğeri ise askeri teknikle alakalı bölümdür. yani ee, Cihada hazırlık temel olarak iki çekildir. Bir maddi hazırlık bir de imani hazırlık yani manevi hazırlık dediğimiz maddi ve manevi hazırlık. Maddi hazırlığın da iki boyutu vardır yazar diyor. Maddi hazırlığın iki boyutu vardır. Cemaati oluşturup, cemaatin yönetim kadrosunu belirleyip bunlara şere-i hududlar nasıl itaat edileceğini belirlemek daha sonra bu oluşan teşkilatla Neyle ve neye karşı nasıl cihad edileceğiniz stratejisini, silahsal boyutunu. Neye ihtiyacımız var? Ne kadar paraya ihtiyacımız var? Ne kadar silaha ihtiyacımız var? Nereden nasıl bir yöntem izlememiz gerekir? Bunu ne yapmak? Bunu belirlemek. Bunu da belirledikten sonra bu defa imanı hazırlık vardır nitelik boyutuyla ilgili temel hazırlık olup mücayit bireyin imani yönden hazırlaması ve cemaatin şer'i esasları üzerinde yetiştirilmesini belirtir imanı da genel olarak nedir ahlak ve teskiye dediğimiz yani mücahit nasıl itaat edecek neye itaat edecek Allahla arasındaki ilişkiler nasıl olacak önce kime itaat edecek öncelik kimindir? İmani boyutta mücadele ne yapmak? imani boyutta mücadele hazırlayıp nefsiyle mücadele etmeyi ne yapmak? Öğretmek. Zaten İbn-i ne diyor? İbn-i diyor iki elinin arasında olan nefis düşmanına karşı galebe çalamayan insan uzaktaki düşmana karşı hiçbir şekilde galebe ne yapamaz? Uzaktaki düşmana karşı galebe çalamaz. Yani nefisle mesela cihad noktasında tabi nefisle cihadın bizimle sofiler arasında ciddi bir fark var. Bizde nefisle cihad nedir? Bizde nefisle cihattaki asıl gaye İnsanları büyük cihada hazırlamaktır, öyle değil mi? Yani yeryüzünde Allah'ın kelimesi, Allah'ın kelimesi zaten hakim de yani yönetim ve yürürlükte olan Allah'ın dini oluncaya kadar yapılacak olan cihatta nefsi buna hazırlamaktır. Küçük küçük musibetlerle nefsi yetiştirip, öyle değil mi? Küçük küçük sıkıntılarla nefsi yetiştirip, büyük sıkıntılara karşı büyük yükün altına girmeyi öğretmektir. Nasıl ki? Bir kerede insan 100 kiloyu kaldıramaz. 5 kiloyla başlar. 5, 10, 15, 20 derken 100 kiloyu kaldırır. Sofilerdeki nefisle cihattaki amaç nedir? Habire göbek büyütüp evin içerisinde yerleşip amellerden uzaklaşmak. Yani aramızdaki fark nedir? Aramızdaki fark budur. Onlar nefisi temizledikçe dünyadan uzaklaşırlar, dünyadan... So ama baranecilik anlayışı daha da çok alır. Yani ben kendimi kurtarayım da, biraz daha fazla kelime çekeyim de, biraz daha fazla işte daha işleyeyim de ne olursa olsun anlayışı yerleşir. Bizdeki nefisle, nefis tezkiyesi, nefis terbiyesindeki maksat nedir? küçük yani küçük bir hazırlıkla yavaş yavaş nefsi alıştırıp büyük düşmana doğru ne yapmaktır? Büyük düşmana karşı nefsi arındırıp yani nefsin o andaki musibetlere karşı sabretmesini e, hazırlamaktır. Daha sonra yazar bize ihlastan bahsediyor ve cemaatleşme maddi boyuttan ondan sonra manevi boyuttan ne yapıyor? Ondan sonra manevi boyuttan da bas ediyor. Vahiru davana elhamdülillahi rabbil alamin.